Akış dergi. İhsanat, açık dergi programını sunar. Every must have a beginning. I would like to do for you now the song that was the beginning. rock and roll music. in the church. and the Well, I've got a reputation of being gentle before. Stone, no, don't wear a false stand, will, and you never see me carried around a little black bag. Herkese iyi akşamlar. Merhaba. Hayat Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi'yi başladı. Ben Eksem Mavi Ben Gözde Kazas. Ve Teknik Masada Hayal ile berabersiniz. Edwin Star'la açtık bu akşamın dergisini. 10 sene önce bugün Hayat'a veda etmişiz. Sol müziğin efsane ismi Edwin Star 1942 yılında dünyaya gelmiş ve özellikle yapmıştı ve 70'li yıllarda daha sonra popüler müzik tarihine kazanacak eserler bırakmıştı. Agent 00 Soul isimli parça onun bir konser kaydından geldi. Bu akşamın Açık Dergisi'nde evet. yer almaktaydı. Evet genelde War'la anıyoruz kendisini ama bu sefer evet. biraz daha sol ağırlıklı biraz daha hareketli bir parçayla atmış, açmış olduk. 71'den bir konser kaydıyla açtık. Canlı Endi saat 18, 18 oldu Açık Dergi. Evet. Ee, bu hafta e, Lineyci Destek özel yayını kapsamında biraz Kısacık. daha kısa olacak. Bu çağa kadar biz buradayız. Sonrasında Eraslan Sağlam ve Ömer Mandra devam edecek programı. Kadar. Ama siz biz öncesinde destek olmak istiyoruz derseniz 0212 343 41 41'i her zaman arayabilirsiniz. Ya da açıkradyo.com adresinden de destek olabiliyorsunuz. Destek olun düğmesiyle. Evet kısa ve kompak viken takvimimiz var. Sizlere aktaracağımız biraz da müzik dinlemek istiyoruz. Selçuk Gensburg var sırada. Hatta bugün doğum günü ama öncesinde kısaca Galliano'ya kulak verelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Yincil, Nisan 2, Kamuoyunun imalatı. 1917'de Başkan Woodrow Wilson Birleşik Devletler'in ilk Dünya Savaşı'na gireceğini ilan etti. dört 4,5 ay önce Barış'ın adayı diye lanse edilerek yeniden seçilmişti. Kamuoyu onun Barış'ı söyledilerini ve savaş ilanını aynı coşkuyla dinledi. Bu mucizenin öncelikli mimarı Edward Bernays oldu. Savaş sona erince kitlelerin savaşçı ruhunu ateşlemek için fotoğraflar ve anekdotlar uydurduklarını Bernays kamuoyu önünde kabul etti. Bu reklamcılık başarısı ona parlak bir kariyerin yolunu açtı. Bernays birçok başkanı ve dünyanın en kudretli şirketlerine danışmanlık yaptı. Gerçeklik, gerçekte olan şey değil, benim sana olduğunu söylediğim şeydir. İnsanları bir sabun ya da bir savaş satın almayı yeter modern kolektif manipülasyon tekniklerini herkesten daha iyi kullandı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Charlie, le contraire m'ut étonné. Il n'est pas une boîte qu'il ne fréquentait. Que le sert Préguillem pour un twister. Dites-moi l'avez-vous connu, Agin Le contraire m'ut étonné. Il n'est pas un soir qu'il ne fait bourrer. Quelle farce Préguillem Dites-moi, étiez-vous amoureuse de lui Le contraire muté, étonné. Il n'est pas une femme qui lui ait résisté, qu'elle tombeur. Récuyème. Tout ça ne pouvait pas durer Le contraire m'eût étonné Je crois, quant à moi, que c'est le cœur qui a lâché Quelle horreur Recuillette pour un twister Gensbook dedik. Gensbook'la devam ediyoruz. 1928 yılında bugün doğmuştu. Dört numaralı dizikinden dinledim. Sizleri 50 yıl önce de. Onun da aslında Rökiyemleri meşhurdur. <gülüyor> Kandıstan'ın voru uh, gibi tutucular için bir Rökiyem vardı. Bu da bir twistçi içindi. Evet, bir ağız. Bu Aktivist yapan herhalde biri için. Adam için. Ad, adam için. Adam için rakıyan twistör isimli parçayı duyuyoruz. Evet. Parça yavaş yavaş son ermekte. Evet. Dinleyici destek için özel olsun. Arada böyle numaralar yapmıyormuşuz gibi. Şimdi <gülüyor> kent hankemine hızlıca geçmemiz gerekiyor. Bir de parçamız var. Çalabilirsek şayet. İç sanatta Bavire Radyo Orkestrası bu akşam sahneye çıkıyor. Saat 8 itibariyle Radoslav Şurk yönetiminde Martin Frost'ın kraneti eşliğinde saat 8'de Mozart, şubet ve Mahler'den eserler seslendiriyorlar. Getto'da bir albüm lansmanı var. Pin Honey canlı bir kayıttan oluşan canlı albümüne bu evet. akşam 9.30 itibariyle sevenlerine tanıtıyor olacak. Bir modern opera var bu akşam katılabileceğiniz 2, 4 ve 6 Nisan'da sadece bu akşamda değil. Benjamin Britten'ın Kötülüğün Döngüsü ismi, evet. isimli modern operası Süreyya Operası'nda izlenebilir. Ee, Harry James'ın aynı romanından esinlenmiş. Bunun bir filmi de var yanlış hatırlamıyorsam. Ee, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde e, Balesi ekibi tarafından Aytaç Manizade e, rejisiyle sahneye konuluyor. Orkestra şefinde Leonard Garms üstlenmiş. Modern operadan denmekte de aslında biraz da e, içerdiği konular nedeniyle de e, bu denilebilir. yönelik şiddet ve taciz evet. konularının içerdiği içeren Kötülüğün Döngüsü isimli oyunu e, saat 8 itibariyle Süreyya Operasında bu akşam izlemeniz mümkün. Evet, Kumbaracı'da ise Kumbaracı'nın Kumbaracı yokuşundaki 50 numaralı da kimsenin dönmediği bir günün ertesi var bu akşam. Saat 8.30'da sahnelenecek. Evet. Yarın da aynı şekilde. Sonra da bu arada karşıya geçiyor akatlar. Pardon, karşıya geçmiyormuş. Biraz uzaklaşıyor sadece. Evet. <gülüyor> cumartesi günü saat 8.30'da akatlar kültür merkezinde sahnelenecek. Ebru Nihan Cerk'ın yazmış olduğu ve Sumru yavrucuğun yönetip oynuyor oldu. Ee, bu bizim de epey hoşumuza gitmiş olan Hatta konu da etmiş olduğumuz oyun. Evet, uzun zamandır yer yoktu aslında. Yer kalmamıştır ibaresini görmeyince biz de bir hatırlatalım istedik. Gitmek isteyenlere duyurulur. Bu akşamı verin akşam Kumbaracı Okuşu'nda 50 numarada. Yarından ilginç bir konser haberi var. Borsan Müzik Evi'nde evet. İTÜ Müzikleri Araştırmalar Merkezi. Yani Miam'ın kompozisyon bölümü. Öğrencilerinin eğitmenlerinin eserleri icra edilecek. Kimdir bu isimler? Cameron İnce, Edim Robert, Murat Çolak, Berkat Gençkal, Nazlı Ufuk Sakioğlu ve de Amy Selskiver'in eserlerini çalacakmış kompozisyon Bölümü öğrencileri böl daha doğrusu 8 itibariyle yarın akşam Borsan Müzik Evi'nde bu konsere Miami Modern Müzik Ensemble ekibinin konserine katılabilirsiniz. İki saygı haberimiz var ama yarından bir tiyatro <gülüyor> haberi daha olsun. Maya Cüneyt Türel sahnesinde Ölüm Diyalogları var. Tiyatrosiz tarafından yarın akşam sahneleniyor. Sibel Yıldırım Özer yazmış ve Ali Altu sahneye koyuyor. Sibel Tahçoğlu, Ufuk Aşar, Sibel Yıldırım Özer de oyundaki oyuncular Don Kişot tarafından üretilmiş. Tarık Güvençin prodüksiyonuyla ile bir oyun bu. Diyaloglar hep mutlu bir son için yazılmış olabilir ve hep her şey bir yanlış üzerine kuruludur demekteler. Evet. Evet, kısaca geçelim. Plato Sanat'ta yarın Şakir Gökçeba'nın bir sergisi var. Portfolyo serisi bu. Ee, onun ilk konu daha doğrusu Şakir Gökçeba. 12 Mayıs'a kadar görülebilecek bir sergi. Bir nevi esasında retrospektif sayılabilir Gökçeba'nın. Sanat yaşamındaki başlangıçlar, başlangıçtan itibaren girişim ve nihai barış e, noktasının gözlemlenebileceği bir sergi olacakmış bu Red Met tadayizim, surrealizm, ve minimalizm temel olarak temas ettiği alanlar olarak alınmakta kendisi. Evet genellikle objeler üzerine çalışan evet. bir sanatçıymış. Onun işleyeni 12 Mayıs'a kadar nerede? Plato Sanat'ta görmeniz mümkün. Balat'ta. Balat'ta bulunan mekanda, evet. Galeri manada bu akşam itibariyle bir açılış var. Hatta belki de başladı bile. Yarın <gülüyor> e, sergi açılıyor. 11 Mayıs'a kadar görmek mümkün. Önemli bir sanatçının sergisi bu. Abbas Akhavan Türkiye'deki ilk kişisel sergisiyle galeri manada olacak. Kendisi Tahran doğumlu bir sanatçı. Bir süredir de Toronto'da yaşıyor ve üretiyormuş. E, yerleştirme, çizim, video ve performans gibi medyaları kullanıyor. Son dönemlerde özellikle e, sistematik şiddetin sist travmasını ev ve ulus devlet arasındaki ilişkiyle birlikte sorgulayan işler üretiyor. Son 5 senedir de daha çok evcil alana, domestik alan diye tabir edeceğimiz bölüme yönelmiş. Burası içinde galeri manada içinde mekana özgü bir iş yerleştirmesi olacakmış bir sanatçının içerisi ve dışarısı vahşi ve evcil, özel ve kamusal gibi mekansal ayrımları sorguladığı söylenmekte. Yarın açılıyor sergi 11 Mayıs'a kadar galeri manada Karaköy'de bulunan mekanda görebilirsiniz. Evet, İstanbul Kültür Sanat Sahnesi'nin önemli meşguliyetleri bir tanesi de film festivali. Yarından bir önerimiz olacak sizlere. Marina Abramovic'in Yaşamı ve Ölümü isimli film gösteriyor yarın. Ee, katılabilirsiniz. Giada Colagrande'nin filmi bu esasında. Evet. Anthony Hagrid'i ve William Defoe'yı e, barındıran Marina Abramovic hakkında epey ilginç bir yapım olarak anılabilir galiba. Evet aslında fragmanından biraz gördüğümüz kadarıyla bir opera filmi. E sahneleniyor. Yönetmen Robert Wilson ve Marina Abramov için işbirliği 2001'den itibaren başlanmış. Film için üretilmiş bir opera tabii ki de. İlk de söylediği gibi şarkıcı ve besteci Anthony Hegarty de katılıyor ve Oyuncu Bilim deforda katılıyor. Tam bir performansı içeren bir şey olduğunu söyleyelim hatırlatalım. Prodüksiyon evet. olduğunu hatırlatalım. Yarın saat 4'te izlemek mümkün. Eğer kaçırırsanız ve hala izlemek istiyorsanız 9 Nisan'da da 9.30'da yine Beyoğlu sinemasında sahnelenecekmiş Marina Abramov için yaşamı ve ölümü Evet şimdi bir parça dinleyeceğiz. Ee, hı hı. Sonra da bir araya çıkıp yerimize mizahı sağlam Ömer diye bırakacağız ama filmlerden bahsetmişken, festivallerden bahsetmişken e, bir önemli bir vefat haberini de vermek istiyoruz evet, aslında. Dedim, evet. İspanyol evet. yönetmen Jesús Franco ya da Jesús Franco. E, bir yönetmen diyoruz ama aynı zamanda hem oyuncu hem de bir caz müzisyeniymiş, caz bestecisiymiş. Hati evet, ölmüş. Ee, hayatını kaybetmiş. Ee, epey ilerleyen yaşlarında ee, hayatını kaybetmiş geçtiğimiz günlerde. David Cooney'de Frank Holman olarak da bilinmekte. Caz müziğin çok önemli bir fanı olduğu için zaten e, bu mahlasların da ...önemli caz müzisyenlerinin alınmış Clifford Brown ya da James Johnson gibi... E, ...lezbiyen vampirler ve Dracula Frankenstein evet. karşı gibi en çok bilinen filmleri bu sanırım. 70'lerin başında evet. çekmiş olduğu. Evet, 200'den fazla yapımı vardı, biz sadece iki tanesine saydık ama... ...son olarak da Al Pereira vs. The Alligator Ladies isimli filmini geçen sene İspanya'da göstermiş. Uzun zamandır filmlerin içinde e, olan bir... Mü, e, ...yönetmen olduğunu söylemek lazım sanırım. Lezbiyan vampirler, hapisteki kadınlar... ...sadu Mazo, gibi. Özellikle Sadı... ...çok büyük bir e, makede sadın ...büyük bir ilham kaynağı verdiğini söylemiş kendisini. Ee, bir süre sonra... ...daha cinsel ve şiddet içerikli filmler... ...yapabilmek için de Fransa'ya taşınmıştım. 70'lerden evet. beri üretimde olan... E, ...yönetmen yaşamını yitirmiş. Evet. ilk filminde... ...The Awful Doctor Orloff olduğunda... ...hatırlatalım. 1943 doğumlu... Fezio Sufranco'nun evet. hayata etmiş olması vesilesiyle. Şimdi Larry da geçeceğiz. Bugün 70 yaşına girdi. ünlü caz, gitaristi açık radyo stüdyolarına da esasında konuk olmuştu bundan. 4 ya da 5 sene kadar önce bir başka dünyanın cazı programından ağırlamıştık onu. Doğum günü atlamak olmaz. Onun içinde bulunduğu bir gruptan bir kayıt dinleteceğiz esasında sizlere. Elephant House grubunun Level 1 albümünden bir parça. Şimdi özel destek yayının yüksek temposuna geçmeden önce sırada Dust the Joint ismini taşıyor.